Sesler ve Renkler Hazırlayan ve sunan Fer Özgüler Merhabalar, Sesler ve Renkler'de bugün kötülükten bahsedeceğiz. Meşhur deyişle, kötülük nelere gebe? E, veya kötülüğü e, ne doğurdu? İnsan neden kötüdür? Bu işin felsefesi Ne? Dinde nasıl yer alıyor? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Ee, Epikür olan başlangıcından başlayacağım. Ee, Bate ile bitirmeyi düşünüyorum. Ee, gerek felsefi gerek edebiyattaki yeri yüzyılımızda nasıl konumlanıyor kötülüğün. Ee, müzikte de Mark Nofler eşlik edecek bize. 1996 yapımı ee, Live at Titeur Antique, France Albümünden dinleyeceğiz. Sekiz parça var. Bu sekiz parçayı da çalmaya çaba göstereceğim. Evet kötülük problemiyle başlayalım. Din felsefesinde kötülük ile mutlak iyi olan bir tanrının varlığının nasıl bağdaştığı şeklinde bir soru. Yüzyıllardır insanlık tarihinin. Başından beri sorulan bir soru bu. Sorunu ilk olarak epikür mantıksal olarak e, ortaya koymuş. O zamandan beri de felsefe ve felsefe dışı e, birçok fikir e, çalışmalarında e, herkesin zihnini meşgul etmiş bir konu. Milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış bir kilise babası olan Lactantius'u. E, Lactantius'un aktardığına göre Epikür kötülük problemini bir ikilem biçiminde şöyle formüle etmiş. Tanrı ya kötülükleri ortadan kaldırmak ister de kaldıramaz veya kaldırabilir ama kaldırmak istemez. Ya da ne kaldırmak ister ne de kaldırabilir. Yahut da hem kaldırmayı ister hem de kaldırabilir. Yani dört tane seçenek. Eğer ortadan kaldırmak istiyor da kaldıramıyorsa bu güçsüzlük... Sembolidir ve bu durum Tanrı'nın tanımıyla uyuşmaz. Eğer ortadan kaldırabiliyor ama kaldırmak istemiyorsa bu da bir kıskançlıktır. Tanrı'nın insanı kıskanması demek. Bu da aynı şekilde Tanrı ile uyuşan bir tanım değil. Eğer Tanrı ne ortadan kaldırmayı istiyor kötülüğü ne de kaldırabiliyorsa hem kıskanç hem güçsüzdür ki bu durumda da Tanrı değildir. Dördüncü seçenekte yani eğer hem ortadan kaldırmayı istiyor hem de kaldırabiliyorsa ki bu yalnızca Tanrıya uygun olan seçenek budur. O zaman kötülüklerin kaynağı nedir? Ya da kötülükler niçin ortadan kaldırılamamaktadır? Temel sorumuz bu. Epikürün sorduğu ee, soru da bu. Problem bir başka sonuçu yüzyıllar sonra David Hume tarafından Dinüstüne Diyaloglar adlı eserinde. Filon'un ağzından şöyle yapılıyor: Her kötülüğü önlemek istiyor da gücü mü yetmiyor? Öylesi o güçsüzdür. Yoksa gücü yetiyor, kötülüğü önlemek mi istemiyor? O zaman iyi niyetli değildir. Hem güçlü hem de iyi ise bu kadar kötülük nasıl oldu da var? Problem değişik versiyonlarla defalarca tekrarlanmış. Kötülük probleminin çok bilinen bir versiyonu da çağdaş filozof Merke tarafından ileri sürülmüş. Yine dörtlü bir sal diyor ki bir tanrı vardır, 2 tanrı mutlak iyidir, üç tanrı her şeye kadirdir, dört kötülük vardır. Yukarıdaki maddelerden herhangi üçünü kabul eden kişi dördüncüsünü reddediyor olmalıdır. Yani eğer tanrı varsa ve mutlak iyiliği istiyorsa ve istediği her şeyi yapabilecek kadar güçlüyse yani ilk üç maddenin gerçekleştiği durum... ...o zaman kötülük olmamalıdır. Eğer Tanrı varsa... ...sadece iyiliği istiyorsa... ...ama dünyada kötülük varsa... ...yani madde 1, 2 ve 4... ...o zaman Tanrı istediğini yapamıyor demektir. Yani üçüncü varsayım... E, ...tanımlanamıyor. Böylece Tanrı her şeye kadir değil demektir. Eğer Tanrı varsa... ...yani madde 1... ...ve her şeye kadirse... ...yani madde 3... Ve kötülük varsa, yani madde 4, o zaman Tanrı kötülüğü yaratmıştır, o zaman Tanrı mutlak iyi değildir. Yani bu sefer de ikinci madde boşa çıkıyor. Son olarak, eğer Tanrı aynı zamanda mutlak iyi ve her şeye kadir ise, burada da madde 2 ve 3 ile ilgili tez var, buna rağmen kötülük varlığını sürdürebiliyorsa, yani madde 4, o zaman böyle bir Tanrı var olamaz. Ee, Teodis diye e, bir e, çabaya geçiliyor bu noktadan sonra. Din felsefesinde bu sorulara cevap bulma çabasının ismi Teodis. Ee, bu kavram Grekçe'de tanrı yani teus ve adalet yani dike anlamına gelen iki kelimenin birleştirilmesinden oluşmuş. Tanrı savunusu, tanrıyı haklı çıkarma anlamına geliyor. Din felsefesinde Theodis, kötülük olgusu karşısında Tanrı'nın adaleti ve haklılığını savunmak, kötülük problemi karşısında Tanrı'yı savunmak anlamını taşıyor. Kavramı ilk olarak kullanan Leibniz olmuş. Leibniz, Rusya Kraliçesi'ne ithaf ettiği kitabının adını teodize koymuş. Kitabında dünyanın mümkün dünyaların en iyisi olduğu görüşünü savunmuş. Kötülük problemi bir dizi teolojik sorun yarattığı için birçok filozof önce kötülük kavramını sınıflandırmaya çalışıyor. Leibniz'e kadar özellikle Hristiyan düşünürler. Ee, o dönemde iki tür kötülükten söz etmişler. Ee, bunları anlatmadan önce Nof'lerden 1996 e, Live in Vaison France albümünden. E, i̇ki numaralı parçayı dinleyelim. Parçanın ismi intro. Üç dakikalık bir parça. öncesi Hristiyan düşünürlerin e, kötülüğü nasıl sınıflandırdığından bahsediyordum e, iki çeşit sınıflandırma yapmışlar bir tane temelde e, birincisi doğal kötülük ya da fiziksel kötülük dedikleri şey e, çağdaş Hristiyan teolog John Hick bunu çok net olarak açıklıyor e, hastalık yapan bakteriler depremler, fırtınalar, kuraklıklar kasırgalar ...ve benzeri durumlarda insan eylemlerinden bağımsız olarak meydana gelen kötülükler bu gruptan sayılır diyor. Ee, i̇kinci sınıflandırmada ahlaki kötülük yani savaş, zulüm, soykırım, kıskançlık, aldatma, yalan söyleme, adaletsizlik, acımasızlık gibi insan kaynaklı kötülükler. Bu sınıflandırmalarda ahlaki kötülüğün sorumlusu olarak insanın kendisi ve özgür iradesi gösterilmiş. Tartışma doğal kötülük kısmında süre gelmiş. Leibniz bunları daha sonra bir de metafizik kötülük kategorisi eklemiş. Çağdaş teologlar kötülükleri bugün de kaynaklarına göre benzer şekilde sınıflandırmaya devam ediyorlar. Ee, Platon döneminde de bir teodiz yaklaşımı var. Felsefe tarihinde bilinen ilk teodiz girişimi Platon'a ait hatta. Sonradan geliştirilen birçok Teodiz'in izleri Platon'un düşüncesinde bulunabilir. Platon evrendeki kötülüğün kaynağı olarak Tanrı'yı görmez ya da o dönemdeki Tanrı'ları görmez. Başka şeyler kötülüğün kaynağı olmalıdır. Nasıl? Ee, o insanlarla ilgili olarak meydana gelen bazı şeylerden sorumludur. Ancak onlarla ilgili çoğu şeyin sorumlusu Tanrı değildir diyor Platon. Her şeyin sebebi değil, yalnız iyi olanların sebebidir Tanrı. Kötü olan şeylerle ilgisi yoktur. Tanrı iyi olduğu için insanların başına gelen her şey çoğumuzun sandığı gibi ondan gelmez. Yalnız iyi olan şeyler e, Tanrı'dan gelir. İyi olan şeyler de kötülüklerden daha az olduğuna göre Tanrı'dan çok değil az şey gelir bize. Bu nedenle kötü şeyler için başka sebepler aranmalıdır ki bunların da Tanrı'dan geldiği söylenmemelidir. E, Platon maddeyi de kötülüklerin kaynağı olarak görmüyor. Daha çok kötü ruhları kötülüklerden sorumlu tutar gibi. E, örneğin e, Timaeus da tanrı dünyayı mümkün olduğu kadar kavranabilen varlıkların en güzeline ve her bakımdan en kusursuzuna benzetmek istedi diyor. Ancak yeni platonculuğun kurucusu Platinus'tan başlayarak platoncu düşünürler kötülüğün kaynağı olarak maddeyi görmüşlerdir ee, bir sonraki dönemde Platon'dan sonra gelen dönemde İrenaeus isimli bir felsefeci var ee, milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış yaratma konusunu ele alan Hristiyan kilise babalarının ilkidir İrenaeus'a göre Tanrı'nın insanı yaratması evrimsel bir tarzda ve iki aşamada oluşur Birinci aşamayı Tanrı'nın imgesi e, oluşturur. İkinci aşama ise Tanrı'nın benzerliği aşamasıdır ki bu aşama henüz sonlanmamıştır, sürmektedir. İraneus'a göre Tanrı, insanı Tanrı'ya giden manevi bir yolun henüz başında kusurlu ve meküemmellikten uzak olarak yaratmıştır. İnsana mükemmel olma potansiyeli vermiştir ama ancak bunun için insanın duyma, inceleme, akıl yürütme, anlama ve yorumlama aşamalarından geçerek ahlaki ve bilgi bir varlık haline gelmesi gerekir. İnsanın iyilikleri kazanabilmesi için kötülüklerle ve sıkıntılı durumlarla yüzleşmesi gerektiği için Tanrı ile arasında bir bilissel mesafe. Ee, Bunu felsefede epistemik distans deniyor. Böyle bir mesafe konulmuştur. İnsan başta yaratılmamış bir tanrının imgesi ve benzeri olarak ortaya çıkar. Tanrı yani baba her şeyi güzelce planlamış ve emirlerini vermiştir. Oğul yani peygamber İsa bunu uygulamaya koyar ve yaratma işini, işini gerçekleştirir. Ruh da bunu sağlamlaştırır. O üçlüdeki kutsal ruh. ve yaratılanları çoğaltır. Böylece insan her gün biraz daha gelişir ee, ve e, yaratılmamış olana bir olana yakın mükemmelliğe doğru yürür. Zira yaratılmamış olan mükemmeldir. Bu da Tanrı'dır. Irenaeus'un e, savı bu. E, Karşısında Heresiyes var o dönemde. Ee, onun teolojisi e, yani İraneus'un teolojisi bugün e, en yaygın olan Hristiyan teolojisinden belli farklılıklar gösteriyor. Agustinus'u inceleyeceğiz birazdan. Agustinus teolojisinde hakim olan insanın düşüşü yani ilk günah, kefaret gibi kavramlar vardır. İraneus teolojisinde bu etkili değildir. İraneus manevi evrim düşüncesi için benimsediği özgür irade anlayışında. Agustin'den çok farklı düşünür. Fakat bu özgürlüğü ileriye yönelik bir amaç olarak tasarladığı için Agustin'in günah yani geçmişe yönelik fikrinden ayrılmakta ve daha optimistik çizgiye yaklaşmaktadır. İraneus'un Agustinus'tan çok daha önce geliştirdiği bu Theodis 20. yüzyılın Hristiyan teologlarından John Hick tarafından revize edilerek savunulur. Şimdi Mark Knopfler... There will come a day, darling pretty, diyecek. There will come a day when hearts can fly. Love will find a way, my darling pretty. Albümün üçüncü parçasını dinliyoruz, Darling Pretty.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 Bir i̇şte Hristiyan düşüncesini derinden etkileyen filozoflardan olan Augustinus, Tanrı insanı kendisinde hiçbir günah olmaksızın yaratmıştır ve onu kötülüklerden yalıtılmış bir dünyaya yerleştirmiştir der. Ama insan Tanrı vergisi özgürlüğünü bilerek kötüye kullanmış ve günaha düşmüştür. Bütün insanlar Adem'in günahı yüzünden lanete uğramıştır. Tanrı hepimizi sefalete terk edebilecekken sırf iyi olduğu için, içimizden bir kısmını kurtarmaktadır. Bazı insanlar bu nedenle ancak Tanrı'nın lütfuyla affedilecek, diğerleri cezaya tabi tutulacaktır. Görüldüğü gibi Agustinus'un Theodis felsefesine Hristiyanlığın insanın düşüşü, ilk günah ve kefaret gibi konulara egemendir. Ayrıca Agustinus'a göre gerek varlığın kötü fonksiyonundan kaynaklanan kötülük, gerekse de günaha karşılık gelen cezadan kaynaklanan kötülük, Evrende ahengsizliği değil, ahengi doğurur. Öyle ki bu dünya üzerinde hiçbir kötülük olmayan bir dünyadan daha güzeldir ve daha iyidir. Sen Agustinus'un e, bu problemlerde kullandığı felsefi irdeleme e, genel olarak kötülükle ilgili yoruma ışık tutuyor. Çünkü bu problemi felsefe tarihinden bağımsız olarak ele almak, ...kötülüğün tarihsel gelişimini göz ardı etmek demek. Agustin'in felsefesinde kötü veya günah nedir ve kötülüğün oluşmasındaki nedenler nelerdir sorusu irdelenir ve tartışılır. Bu kavramla Agustin'in nasıl bir insan tanımına ulaştığı, modern felsefenin bize anlattığı insan tanımının esaslarında aşağı yukarı gösterir. Agustinus... Plotinus'a benzer şekilde kötülüğü maddeyle açıklamaya çalışır. Ona göre kötülük iyiliğin yokluğudur. Tanrı saf ve nihaidir. Tanrı saf ve nihai iyiliktir. Mutlak ve değişmezdir. Ancak Tanrı'nın yarattığı evren yokluktan yaratılmıştır. Değişkendir ve maddenin oluşumu iyiliğin eksikliğinden, Tanrı'daki gibi saf ve mutlak olmamasındandır. Evrenin kendisi de aynı Tanrı gibi iyilikle doludur. Ama her şey Aynı oranda iyilik içermez. Varlıklarda bir hiyerarşi vardır ve bu hiyerarşinin en üstünde en iyiler bulunur. Güneş, ay, yıldızlar, melekler, insanlar, kuşlar, balıklar, ışık ve karanlık hep iyidir. Ancak hiçbiri Tanrı kadar mükemmel değildir. Farklı seviyelerde dururlar. Ayın güneş kadar parlak olmasını istemek nasıl doğru değilse her varlığın mutlak iyi olmasını istemek de doğru değildir. Agustinus'a göre deprem, fırtına, salgın hastalıklar gibi doğal kötülükler insanların işlediği günahların cezai sonuçlarıdır. Fakat bu cezalar adil olduğu için evrenin mükemmelliğini bozmaz. E şöyle diyor, damak zevki bozulmamış birine lezzetli gelen ekmek, damak zevki bozulmuş birine lezzetli gelmeyebilir. Gözleri sağlıklı birine ışık hoş gelirken hastalıklı gözlere acı verebilir. Aynı şekilde senin hakkaniyetin dürüst olmayan kişilere hoş gelmez. Hadi hadi iyi olarak yaratmış olduğun ve aşağı seviyedeki yaratıkların bir bölümüyle uyum içinde bulunan bir engerek ve bir küçük yer solucanı da hoş gelmez. Kötüler bu aşağı bölgelere daha çok uyum sağlayarak sana, Tanrı'yı e, anlamlandırıyor burada, sana olan benzerliklerini yitirirler Tersine sana daha çok benzemeye çalışanlar ise üstün yaratıklarınla daha çok uyum içerisine girerler. Kötünün ne olduğunu aradım ve onun bir töz olmadığını keşfettim. Kötülük yüce tözden yani Tanrım senden yüz çeviren, bu içten zenginlikleri reddeden, daha aşağı seviyedeki şeylere dönerek dışarıda gururla şişinen bir iradenin ahlak bozukluğudur. Bu bölüm Agustin'in e, Çok Meşhur İtiraflar isimli kitabından alınma. Albümde dört numaralı parçayı dinliyoruz. Walk of Life. <gülüyor> What I say, he comes and singing. I got no woman, get. Time. No, play for short time. All right, Edmond, we'll play for a long time. We like it. Richard, say hi to the best in the West. Richard Bennett. Best in the West, Glenn Wolf. Leibniz'e gelince kötülük problemine çözüm önerisini mümkün dünyalar teorisi adı veren e, verdiği bir teoriyle açıklar. Buna göre Tanrı mümkün dünyaların en iyisini yaratmıştır. Mümkün olanın en iyisini yaratabilmek için birtakım kötülüklere göz yummak zorundadır. Leibniz'de Tanrı'nın yaratması Agustinus'taki gibi yoktan yaratma olmayıp Platonculardaki var olan maddeden yaratmaya benzer. Ancak Leibniz'de madde değil monadlar vardır. Tanrı ezeli, sonsuz sayıda ve bölünemeyen monadlar arasından uygun gördüklerini aktifleştirir. Yani yaratma kuvve halindeki ideaları fiil haline geçirmektedir. Tanrı bu işlemi yaparken sonsuz sayıda alem yaratma olanağına sahiptir. Bu mümkün alemler arasında son derece hassas bir hesap yapmış, bizim anlayamayacağımız kadar çok detayı göz önünde bulundurmuş ve sonunda mümkün olan dünyaların en mükemmelini yaratmaya karar vermiştir. Ancak varlıklar eksik şeylerdir, eksiksiz olan tek şey ise Tanrı'dır. Eğer varlıklar eksiksiz olsalardı onlar da Tanrı olurdu. Bu yüzden eksikli olan şeylerden yaratılan bir dünyada kötülüğün olması doğaldır. Bunun nedeni Tanrı değil, varlıkların eksik ve kusurlarıdır. Yani varlıklar yetkinliklerini Tanrı'dan, yetkinsizliklerini ise sınırsız olmaya gücü yetmeyen kendi tabiatlarından almaktadırlar. Görüldüğü gibi de bir şey Tanrı yarattığı için iyi olmayıp iyi olduğu için Tanrı onu yaratmıştır ee, düşüncesinde. Yani iyilik ya da ahlaki olan Tanrı'dan bağımsız olarak vardır. Leibniz, madem ki mümkün dünyaların en iyisinde bile kötülükleri olacaktır, o halde Tanrı bu dünyayı niye yarattı şeklindeki bir soruyu kendisine sorar ve varoluşun varolmayıştan daha iyi olduğunun cevabını verir. Leibniz'e göre Tanrı, bu dünyayı yaratmak zorunda değildi. Ama eğer yaratmasaydı hiçbir şey var olmayacaktı. Yaratırken bütün nomadlar var olmak için yarışa girdiklerinden en iyisini bulmak şeklinde bir ahlaki zorunluluk altındadır. Leibniz'e göre evrenin üzerine biraz anlayabilsek, onun en bilgi insanların istediklerini bile geçtiğini, onu bulduğundan, olduğundan daha yıkılmanın imkanı olmadığını görürdük. Ayrıca ona göre hiç kötülük olmayan evrenin yaratıcısına inanmak ve onu sevmek her kişinin harcıdır. Önemli olan Tanrı'yı, kötülükleriyle birlikte sevmektir. Leibniz'ten sonra 18. yüzyıla geçeceğim. Aydınlanma çağı ve teodist eleştirisine. Ondan önce bir müzik arası vermek istiyorum. Goffler'ın albümünden 5 numaralı parça ismi imelde. Look in the room. I want your teeth. Can I see the 18. yüzyılda gelişen aydınlanma çağı Theodis anlayışına karşı sert eleştirilerin ortaya çıkmasını da beraberinde getirmiş. Voltaire, Leibniz'in mümkün olan dünyaların en iyisi felsefesini yerden yere vuran Kandit adlı ünlü hicivini yayınlamış. Eserde Leibniz felsefesini savunan Pangloss, iki arkadaşıyla birlikte dünyayı dolaşıyor ve başlarına sayısız felaket geliyor. 1755 yılında gerçekleşen Lisbon depremi, Avrupa aydınını derinden sarsmış bu dönemde. David Hume'ın ''Dinin Doğal Tarihi'' adlı eserinde dinlerin ortaya çıkış nedenlerine ilişkin ilk sosyolojik açıklamalar bu dönemde gerçekleşiyor. Hume şöyle diyor kitabında ''Din ve Tanrı konusu bütünüyle bir bilmece.'' Açıklanamayacak bir gizem buna dair en titiz arayışımızın tek sonucu korku ve belirsizliktir. Bu nedenle herhangi bir apaçık hüküm ortaya koymak mümkün değildir. Diderot, Olbach gibi aydınlanma düşünürleri Voltaire'in ve Hume'in şüpheci tutumlarından da etkilenerek Orta Çağ sonrası devam etmekte olan baskın Hristiyanlık inancının etkilerini silmeye çalışmışlar o dönemde. David Hume, Doğal Din Üzerine Söyleşiler adlı kitabında bu konuyu ele alır, kötülük problemini fiziksel, ahlaki, psikolojik boyutlarıyla inceler ve iki önermenin üzerinde ısrarla durur. Birincisi, evrenin sanıldığı gibi düzenli olmadığı, ikincisi de bir düzenin olduğu kabul edilse bile bu düzenden hareketle Tanrı düşüncesine gidilemeyeceğidir. İyum Teodis girişimlerini çürütmekle yetinmez tümüyle alaya alır. Biri evrenin bir zaman tasarı gibi bir şeyden çıktığını söyleyebilecek ya da kestirebilecektir. Ancak bu noktanın ötesinde tek bir şey bile söyleyemeyecek ve teolojisinin her bir noktası son derece geniş bir hayal ve varsayma boşluğuyla saptanmaya bırakılacaktır. Böyle bir kişinin bilebileceği kadarıyla bu dünya, üstün bir ölçütle karşılaştırıldığı zaman, çok kusurlu ve yetkinlikten pek uzaktır. Bir çocuk tanrının ilk denemesi olabilir ancak aksak işçilikten utanıp belki onu sonradan yüzüstü bırakmıştır. Evren yalnızca bağımlı, aşağı düzeyde bir tanrısal varlığın eseri olabilir. Belki üstleyinin alay konusu olmuştur bu eseriyle. Yahut çok yaşlanmış bir tanrının bunaklık çağının bir ürünüdür ve onun ölümünden beri kendi başına sonsuz bir macera yaşamaktadır. Hume, evrenin bir makinaya benzetilmesine ve makinanın nasıl bir yaratıcısı varsa, evrenin de Tanrı tarafından yaratıldığı düşüncesini mantıksız bulur. Hume'a göre bu argümanda iki içe iki hata vardır. Hem evrenin makinaya benzetilmesi hatadır, hem de makinanın olduğu gibi evrenin de yaratıcısı olduğu hükmü. David Hume'u harç tutacak olursak, Leibniz'in teodize başta olmak üzere bütün teodist anlayışlarına en dikkate değer eleştiri Kant yapmıştır. Hatta direkt teodiz eleştirisini konu alan bir makale yayınlamıştır. Makale tüm felsefi teodist teşebbüslerinin başarısızlığı üzerine isimlidir. Kendine özgü bir Hristiyanlık anlayışı olan Kant önce teodistleri kuramsal teodizler ve otantik teodistler olarak ikiye ayırır. Kutsal kitaptaki alegorik Eyüp kıssasına otantik teodislere, felsefecilerin ürettikleri teodisleri ise kuramsal teodislere örnek gösterir. Teodist savunması yapanları Tanrı'nın avukatı, savunmanın kendisine de dava olarak tanımlar. Kant'a göre bu dava bir akıl mahkemesidir ya da felsefe mahkemesi önünde görülmektedir. Kant Tanrı'nın bu sözde avukatlarının belli konuları açıklığa kavuşturmaları gerektiğini söyler. Açıklığa kavuşturulmasının şart koştuğu üç nokta vardır. Ya dünyadaki gayeliliğe aykırı olan şeylerin aslında öyle olmadığını kanıtlamak gerekir. Ya aykırı olduğu itiraf edilmeli ve neden öyle olduğu açıklanmalıdır. Ya da son olarak Tanrı'nın mutlak güç olduğunu fakat kötülük türü olayların sebeplerinin Tanrı'dan olmadığını bilakis insan ve insanüstü ruhlar gibi iyi ve kötü başka bir sorumlu varlığın olduğunu kanıtlamak gerekir. Sonuçta Kant Tanrı'nın avukatları felsefe mahkemesinde bu davayı kaybederler Kant'a göre ilahi hikmet ile kötülük gerçeğinin uzaklaştırılamayacağı sonucuna varır. Kant teoreminde, Tanrı düşüncesine bağlı olan Kant'ın bu sonuca ilişkin açıklaması ise, insan aklının böylesi aşkın bir sorunu çözebilecek yetenekte olmadığı şeklindedir. Kant'a göre insan, aşkın olan bir yüce varlığa teslim olmalı, insan aklının sınırlarını aşan konuları çözemeyeceğini bilmelidir. Kant, o güne kadar yapılan teodist savunmalarının, ee, felsefi olarak yetersiz olduğunu göstermiş. Onları sert şekilde eleştirmiş. Ancak kendisi de sorunu çözecek bir açıklama yapmayıp sorunun çözülemez olduğunu ileri sürmüştür. Noflor'un albümünden 6 numaralı parçayla devam ediyoruz. Parçanın ismi The Bug. Sometimes it all comes together, baby. Sometimes you're a Sometimes you're the doer, baby, but sometimes Sometimes all comes together, baby. Sometimes you're lose Sometimes together, baby. Sometimes you're a fool, Sometimes it all comes to Copenhague'a geliyoruz Kant'tan sonra. O da hocası Kant gibi kötülük probleminin teodiz girişimiyle çözülmeyeceğini ilan eder. Çünkü ona göre her an her yerde maruz kaldığımız bu problemin kökten bir çözümü mevcut değildir. Bu problemi teodiz ile açıklamak bizi bir adım ileri götürmez. Çünkü var olan kötülüğün bir tanrı tarafından yapıldığını ya da yapılmadığını formüle etmek kötülüğün var olmasını engellemez. Schopenhauer ile çözülemeyeceğini düşündüğü kötülük probleminin asla tam olarak ortadan kaldırılamayacağını, ancak yaşama isteğinin yönlendirilmesiyle ona tahammül edileceğini ve bu tahammülün sanat, ahlak ve sevgi yoluyla olacağını söyler. ile birlikte kötülük problemi başlangıçtaki ele alınış biçiminden kopmaya başlar. Başlangıçta sorun kötülükle Tanrı arasında ...gidip gelirken... ...kötülükle tek tek insanlar arasında... ...bir sorun haline gelmeye başlar. Schopenhauer... ...Kierkegaard ve Nietzsche için... ...artık sorun... ...kötünün varlığını, nedenini... ...ve kaynağını açıklamak... ...yeni bir çözüm göstermek haline gelir. 19. yüzyılda Nietzsche ve... ...Kierkegaard'ın uğraştığı nihilizm... ...biçim değiştiren bu sorunu... ...çözümleyebilmek için... ...yapılmış bir girişimdir. Nietzsche bu girişimi şöyle açıklar... Nihilizmin ön şekli pesimizmdir. Pesimizm mantığın gücüyle zıttıkları ortaya koyar. Bu bir gerginlik durumu yaratır. Yüksek değerlerin altında bir ahlak sistemi bulundukça ve bu sistem geçersizleştikçe değerler hayatı yönetecekleri yerde ondan yüz çevirmeye başlarlar. Pesimizmin gerginlik durumu nihilizmi değerlerin kökten reddedilişini hazırlar. Aydınlanma çağı ile birlikte teodis girişimleri yoğun bir saldırı altında kalır ve büyük felsefecilerden ağır darbeler yer. Ancak bugün de çeşitli teodis girişimlerinin olduğu görülmektedir. Çağdaş teodis girişimlerine örnek olarak Alvin Plantinga ve John Hick gösterilebilir. Biz programımızın bu bölümünü bitiriyoruz. Ee, bahsettiğim gibi başta e, George Beta'ya gelmek istiyorum. Ben aslında kötülükle ilgili bu işin hem felsefi hem de edebiyat yönünden biraz konuşmak istiyorum. Onu da bir sonraki programda yapacağız. Ee, albümün nofların albümünün e, 9 numarasını çalarak bitirelim. E, bu programımızı e, parçanın ismi Calling Elvis. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.